الحمد لله رب العالمين القائل نبيه الكريم فصلي لربك وانحر والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين القائل من ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين hadihin وَعَلَ آلِ هَذِهِ النَّبِيِّ الْطَيِّب۪ينَ الْطَاهِر۪ينَ وَصَحْبِهِ الْغُرِّ الْمُحَجَّل۪ينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ اِلَى يَوْمِ din <الدِّينَ> Bücün kurban ibadeti dersinin ikinci ders Geçen ders, dedik ki bu kurban ibadetini 80 meselede, yani soru cevapta şey yapmıştık. Toparlamıştık. E, kaç tanasını işledik? 80, 48, 48. taneni işledi. 47 işledik, 48. indeyiz. Evet, evet, 48. Evet, 48. 48. indeyiz. Tabii tanımını e, şartlarını yaptık, böyle devam ediyoruz şimdi. 48. mesele de nedir? Ya ben onu şimdi karıştırayım. He? Mekruh, Mekruh olanlardı. Evet. Evet buradaymış. 48. mesele şimdi biz dedik ayıplı olan 4 meseledir. Ne olacak? Apaçık bir gözü çor, yankı gözü çor apaçuk bir hastalık, yen topal, yen öyle zayıf ki bellidir üzerinden bu hayvan işi bitmiş yani. Hastalıktan, zayıflıktan. Bu, bu olmaz. Şartlar budur. Bu şartlar olmaz şertlerdir. Bir de makruh şartları var. Makruhlar da dört mesebe e göre değişi, değişiktir. Birçok şartlar zikretmişler. Ben onları dört mezhepten toparladım da eee 32 tane makruh sıfatlar çıktı. Tabii bunlar hepsi dedik ki yani bir kısmı tekrardır, bir kısmı e, çok incelenmiştir. E, bunu da neye mezhepler ayrılmış ayır, ay, bundan? Aslında birçoğu içtihadidir. İctihadidir. Neden içtihad etmişler? Çünkü Allahu Teala dediğiçile tayyibun la, la tayyiba. Kurban yapıyorsan en faziletlisi en mükemmel şekilde olacaktır. Onun için alimlerimiz titiz davranmış bu konuda. Ne demişler? Tam sağlam olmayınca kurban kesilmez. Çünkü senede bir sefer ibadettir. Hem peygamberlerin babasının sünnetidir hem bizim İslam'ın Sembolü şiarıdır, şairesidir. Onun için titiz bakmamız lazım kurban meselesine. Öyle titizdir ki, dedikçe İmam Abu Hanife vaciptir demiş. Evet. Şimdi bu meseleleri alsak hele, çoktur bir kısmını zikredeceğim, bir kısmını atlayacağım. Ama neden zikredeceğim? İnsanlar haberdar olsunlar. En azından bilsiler öyle bir şeyler kitaplarımızda gelmiş Yarın bir tane gelmesin demiş, desin ben ders dinledim bu konuda, bunu zikretmemişler. Ama bir kısmı var, bir kısmı de tekrardır. Birincisi, meme hastalığı, yani bir dişi koyun kesiyorsun, memesi de hastalık var ise, demişler o, mekruhtür cesmesi. Caiz değil, değil, mekruhtür. Olmasa daha güzel olur. Yani sapasaklam olması lazım. İkincisi koyunun memesinde ayıp olması lazım. Laz ayıp var ise o da makrühtür. Yani birinci hastalık, ikinci ayıp. Yen tıkanmış, yen üclerinin bir kısmı yoktur. Bu hayvancılar dahi iyi bilirler bunu. Bu ayıplı ise memesi ne derler? Bunu kurban etmek Mekruhtür. Üçüncü, boynuzu kırık ise mekruhtür. Ama bir tane boynuzu kırık buldu, parası o kadar yetiyor, yani ceser. Ama bu imkan var ise mekruhtür. Evet. Yem de dişi tökülmüş. Bazı koyunlar var, dişleri dökülmüş. O da nedir? Mekruhtür. Yende koyunun erçeç koyunun organı kesilmiş. Bir arizadan dolayı bir yere dalmış bir şey yapmış kesilmiş. Bu da mekruhtür. Bunlar hepsi fıkıh kitaplarımızda var. Bunları niye zikrediyoruz? Hatta bilelim. Yarın bir hoca diğer filan öyledir filan öyledir bu olmasın. Biz bilerim. Bunlar mekruhtlar. Yarın sene gelirler diğerler bunun memesinde hastalık var. Olmaz. Sen dersin hayır olmaz diye bir şey yoktur. Olma Olmayan meseleler dörttür. Dördün haricinde mekruhtür. Mekruh de haram değil. Ama nedir? Olmasa daha afzaldır. Ama mecburiyette olabilir. Altıncısı kulağı yarık. Koyunun kulağı yarılmış. Yen yani Uzun ucuna, yen enine. Böyle çesik var. O, o mekruhtür. Yen de e, verem. varan nedir? E, bir şiş var koyunun şeyinde. Ur gibi ne diyorlar? Şiş böyle yanında bir yara gibi. Yani bir şiş böyle çıkmış içinden. E, böyle bir yara varsa e, o nedir? Mekruhtür. Sekizinci Kulağı yerinden kesiktir. Dokuzuncu Kulağı kesilmiş ama yarıdan daha az. Bunu da zikretmişler. Yende e, gözü çor değil ama çor cibidir. Böyle port dışarı çıkmış yani e, gözüyle görüyor hayvan ama gözü öyle sakattır dışarı çıkmış ye, çora benzer. Çorun en çirkin şeklinde böyle manzarası şey. Ona da demişler. Dokuzuncu e, pardon onuncu e, koyunda bazı koyunlarda hastalık var. Nedir? Koyunluk sıfatını kaybeder. Bunu hayvancılar bilirler. Yani sürünün peşine gitmez. Yani aklında bir şey olmuş. Sürünün peşine gitmez. Tek başına kaçar. E, koyun meşhurdur. Sürüsüyle yürür. Öyle bir koyun da demişler mekruhtür. Sonra demişler 12. E, geceler görmez. Gündüzler sadece görür. O da mekruhtür. 14. Gözü şaşıdır. On beşinci Yende gözü zayıftır, devamlı su damlatıyor. Oyunun gözünde bir hastalık var, devamlı su damlatıyor. ıslanıyor. Bu da olmaz. Yende kulakları doğuştan küçüktür, sakattır böyle. Küçüktür. Yende Kulağının ön tarafından yuvarlak bir çesik var. Bunlar hepsi zikrolunmuş. Yani bunlar hepsi fıkıh kitaplarımızda var. Yine de e, kulakla ilgili çok var asıldı. Yani yandan kesilmiş, önden kesilmiş bunlar hepsi ayrı ayrı kerahat babında bunu alimler zikretmişler. Yen de demişler ki kulağı deliktir. kulağında bir delik var böyle. Yani kulağı uzundur hayvanın bir delik var içinde. Yen de demişler boynuzsuz yaratılmış. Erçeç koç boynuzu yoktur. Yani boynuzsuz yaratılmış. Bunun da e, karahat babını çok oyurlar. Yen de burnu kesiktir. Koyunun burnu kesilmiş. Bir yen doğuştan yende de bir kazaya uğramış burnu kesilmiş. Yende de aslan dişleri yoktur. Yende de e, memeleri kurumuş. Yani çok yaşlanmış dişi koyunuysa memeleri kurumuş. Bu da karahat babine girer. Yen de Doğuştan kuyruğu yoktur. Bunu da karahate sokmuşlar. de bazı koyun aklını şaşırır. Yani insan meczup gibi olur, deli olur yani aklını şaşırır. Bazı koyun da öyle olur. Ne yediğini bilmez, sağa sola uğrar, duvara uğrar. Bunu da karahat babında görmüşler. Kurbanda olmaz demişler. Yen de öksürüyor. Koyun öksürür biliyorsunuz. Öksürür, öksürük hastalığı var. Onu da kabul etmemişler. Yen de sesi çıkmıyor. Koyun ses yapıyor. Melliyor. Ses çıkartmıyor. Ağzına tüy sesi çıkmıyor. Yen de hatta öyle ince bakmışlar ki ağzında koku var. Bazı koyunun. Biz tabi bunların bir bilmiyoruz. Bunu hayvancılar daha iyi bildiler. Ağzında koku oluyormuş koyunun. O Vesaire buna benzer bir sürü şifatler var. Bunlar nedir? Kerahat. Demek ki bir Müslüman'a ne yakışır? Kurbanını kesirken en iyi şekilde kesecektir. Bakacaktır. En şişmanı olacaktır. En pahalısı olacaktır. En canlısı olacaktır. Vesaire bunlar nedir? Hepsi sünnettir. Bunları daha afzaldır. Biz bunları dedik en da en pahalısı, en şişmanı olacaktır. Bu kerahitleri de göz oyunu almak lazım. Evet. 49. mesele kurban ne zaman kesilir? Zamanı ne zamandır? Kurban ne zaman başlar? Kurban sabah namazın ee, şey pardon beyram namazından sonra başlar. Beyramın birinci günü. Namazdan sonra namazdan çıksın kurbanı keseceksin. O vaktidir zaten. Namaz kılınmadan önce olmaz. Namazdan sonra keseceksin. Ondan sonra üç gün. Eyyâ <gülüyor> teşrik Üç gündür. Bir, yani Beyram'ın ikinci, üçüncü, dördüncü günü ne kadar kesilir? Güneş battı dördüncü günün artık bitti. Kurbanın zamanı bitti. Kessen ne olur? Sadakaya girer. Namazdan önce de kessen ne olur? O da sadakadır, kurban kabul olmaz. Yani ben Beyram sabahı namazından sonra kurbanı kestim sonra gittim Beyram namazına o kurban diye geçmez. Bu zamanıdır. Eğilir kurban zamanı dedik bir de kurban gece mi kesilir gündüz mü kesilir? Bu da 50 mesele. Yani 50 soru. Soruyor adam kurbanı gece kesebilirim? Evet gece de kesebilirsin bir mahsur yoktur. O günün içinde gün, İslamiyet'te gün, gece gündüzden ibarettir. Bizde yoktur 24 saat. Gecenin yarısı e, 12'dedir. 12'den sonra o bir gün giriyor. İslam'da böyle yoktur. İslam'da ne var? Gün batışı ile gün doğuşu. Bir gün, gece gündüzden ibarettir. Evet. Gece kurban kesilir. 51. mesele bir kurban aldın, o kurban hamiledir. Doğdu. Ne olacak bu? Ben ananı keserim. Çocuk benimdir. Yetiştiririm. Olur mu? Olmaz alimler diyorlar. Çünkü sen o kurbanı alırken, hamile alırken vakfettin onu. Allah yolunda kurban vereceksin. Onun sütü karnındaki çocuk her ne var ise o kurbandır. Allah rızası için kesilmesi lazım. Doğduktan sonra o onun çocuğunda balasını da ne yapacaksın? Keseceksin. O da kurbandır. Kurbana tabidir. El ikinci mesele vekalet vermek. Kurbanda olur mu? Meselen ben kesemiyorum. Vekalet وَك verin bir tane benim yerime kessin. Olur mu? Evet olur. Dört meslep bu konuda muttefiktir. Olur. Ama her insan kendisi çesse daha afsaldır. Çünkü Resulullah kendi ile çesti. Mübarek eliyle. Bismillah. Allahu Ekber. Çesti. Sen kesemiyorsan bir sefer hayatta kesmen lazım. Bu sünneti yaşaman lazım. Kasap senin için her şeyi ayarlar. Bıçağı verirsene Diğer bıçağı bura vur. Bıçak da nereye vurulur? Kıtlağın altına. En kısa yerden Hava borusuyla şah damarı içisini birden bir bıçaktan kesersin hayvana aziyet vermemek için. Kassab yerini gösterir sana, sen bıçağı sürtersin. Ya bir karpuzu kesiyorsun, peynir kesiyorsun. Bu sünneti yaşaman lazım. Ama ben hiç yapamıyorum. Yani zamanım yoktur. Yani ben uzaktayım bir taneye vekalet verirsin kesersin. Yani kasaba vekalet verirsin. Senin için o kasap keser. Evet. Bunun da bir mahsuru yoktur. 53. mesele kurban kesmede bid'etler var. Aslı olmayan bazı meseleler var. Bazı avam aslı olmayan Kur kurbanda bazı şeyleri ön plana çıkartır. O da nedir? Kurbandan önce ebdes alıyorlar. Kurbanı ebdesli kesiyor. Bunun aslı yoktur. Yani aslı olsa aslında güzel bir şeydir. Akıldan mantıktan güzel bir şeydir. Ebdes al kurbanını kes ibadettir ya. Ama bunu Resulullah yapmamışsa, emretmemişse, sahabeler nakletmemişse, yaşamamışsa, dört mezhebin kitabında yokysa bu bizim için nedir? Bid'at sayılır. Ne kadar güzel olsa çünkü bu din akıl mantıktan değil. Bu dil neydendir, ne Biz Resulullah olmasaydı değil dinimizi Allahu Teala'yı tanımazdık. Her şey onun vasıtasıyla gelmişse noktayı da bu meselede Resulullah koymuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ebdes almanın aslı yoktur. Yapsan da alimler diyorlar bid'ate düşersin. Çünkü sen Resulullah'tan daha iyi bir şey yap, diyorsun. Kendi itikadını Resulullah yapmamış ama ben yapayım daha güzeldir. Yani sen Resulullah'tan daha iyi yapıyorsun, onu suçluyorsun. Bir, sen ondan bir daha üstünsün. Bu olmaz. Bu haddi aşmaktır. İkincisi, kurbanı çestikten sonra Elini, yan bıçağını tü, tü, şeyine sürüyor. Yününe. Değil mi? Ne diye? Kan e, kanı e, şey olsun. Kanı yününe koyun. Yününe sürüyorlar. E, bu bid'attir. Bunun da aslı yoktur. Bunu yapmamamız lazım. Yeni de arkadaş diyor, alına sürüyorlar. Bunların hiçbirisinin aslı yoktur. Üçüncü yende ne yapıyor? Bid'at olarak koyunu kestikten sonra kurbanı hemen ayağını kırıyor. Öyle bir bid'at da var. Bunun da aslı yoktur. Evet, bunun da aslı yoktur. Dördüncü, kurbanı kesme, e, e, kurban kesiyor. Ne diyor? Fakir fukara yerine ben kesiyorum bu kurbanı. Bunun da aslı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi fakir fukara yerine kurban kesmemiş. Ama ne yapmış? Kurban alabilirsin geçen derste dedik. Sen mesela Ahmet kardeşimiz kurban kesemiyor, Maddim çeni yoktur. Ben Ahmet'e kurban alırım, kessin. Ama ben onun yerine kesemem. Ben kurban alayım. Bir tane kurban bütün fakir fukara yerine keseyim. Bunun aslı yoktur. Evet. 54. mesele diyor ki bir tane gurbetteyse, kurban kesemiyorsa ne yapacaktır? Meselen bir tane telebedir. Memleketinden uzak okuyur kurban kesemiyorlar. Ne yapacaktır? Onun babası kurban kesiyorsa onun yerine Geçerlidir. Bir mahsuru yoktur. Kurban kesemiyor. Yen yani maddi imkanı yoktur. Yen yani kesemiyor. Onun zaten o babası kesersen çünkü biz dedik ehlibeyt beyt. çerçevesindedir ehli beyt çerçivesindedir. Ve ehli beytten uzaktır ama nisbeti devam ediyor ehli beytten. O kesebilir. Onun yerine bir mahsuru yoktur. Evli olsa başka, evli başka. Evli olsa başka biz söyledik onu. Evli olsa eğer aynı nevde oturursalar bir tane yete, yetebilir. Ayrı da ayrı da ceser olur. Ama ayrı oturursalar... Evli gurbette, evli gurbette olsa o keser. Kendisi kesmesi lazım. Evet. Kendisi kesmesi lazım. Eğer gurbetteyse kesemiyorsa geleceğiz. Aslında soru sormamalı lazım. Çünkü o ileride bir sorudur zaten tek başına. Evet. Şimdi... 55. dedi mesele, sen kurbanı aldın, kurban kalktın baktın kaybolmuş, yani çalınmış. Bunun hükmü nedir? Eğer sen kurbanı almışsın, sağlam bir yere bırakmışsın, hırsız gelmiş, kapıyı kırmış, kurbanını çalmış, sen mükellef değilsin. Allah kurbanını kabul eder inşallah. Ama sen Laubali olmuşsun. Kurbanı mahallede bağlamışsın. Yen yani iyi bağlamamışsın. Kurban ipi kırmış, yen yani çözmüş, kaçmış, gitmiş, kaybolmuş. Yen yani öyle hırsıza davetiye çıkartmışsın. Burada sen mükellefsin. Kurbanın geçerli değil çünkü lauballikten soruya çekilirsin. Sağlama almadın işini. O zaman bir tane alıp yeniden kesmen lazım. 56. Kurban aldık biz, kasaba gittik. Benim kurbanım kasapta değişildi. Koyunlar, yani inekler birbirine benziyor. Değişti. Onunkini bana verdi kasap, benimkini ona verdi. Bir mahsuru var mı? Bir mahsuru yoktur. Çünkü bilerek olmadı bu. Geldikten sonra senin haberin de olmasa bir mahsuru bunun yoktur. 57. mesele kesme ile ilgili kerahat olanlar nelerdir? Yani korbanı keserken bazı mekruh meseleler var. Onlar nelerdir? Alimler diyorlar ki fıkıh kitabımızda şunlardır bu. Koyunun önünde bıçağı biliyorsun. Biliyorsun onu. Koyun görmesin. Yani hayvan görmesin. O bıçağı sen biliyorsun. Bu mekruhtür. İkincisi bir koyun, kurbanı kesiyorsun diğer kurban bakıyor. Hayvan anlar. Bu mekruhtür. Zulumdur. Yani tek tek çıkartacaksın. Görmesin hayvan. Birden gelsin baksın mezbahadadır kendisi. Ani olsun. Onun için kurban kesmekte de acele etmek sünnettir. Evet. Yen de kurbanı kerahat olan nelerdir? Kurbanı Aziyet vermek. Aziyeti de alimler katsta etmişler. Yen getirdin mazbahaya baya beklettin kurbanı. Getirdin bekletmeyeceksin. Hemen yere çalıp keseceksin onu. Bekletiyorsun. Zarurattan olabilir bir ariz oldu ama sen kurbanı tutmuşsun bir laftan konuşuyorsun. Yani bir de ne cevap veriyorsun? Bu olmaz. Mekruhtun. Çünkü hayvan yerde kanman görmesin. Hemen geldi anda yatırırsın Bismillah diye çeseceksin Bir de Subhanallah hayvan bu denenmiş. Hayvan tekbiri duysa teslim olur. Aleyak da atmaz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber, Allahu Ekber desen hayvan teslim olur. Bir kısmı tam teslim oluyor. Bir kısmı yüzde elli direnci düşüyor. Hayvanla göre. Ama bir teslimiyet var. Bunu denenenler bilirler. Evet. Bir de hayvanı getirdin, boynunu kırmayacaksın. Bazı insanlar boynunu kırıyor. Hayvan çok serttir. Aziyet ve Boynunu kır, ondan sonra kesiyor. Bu haramdır. Caiz değil tabi. Aziyet vermek hiçbir şekilde caiz değil. Bir kısmı dedik ki boynunu bu kıtlarından kesmiyor. Biraz aşağıdan kesiyor. Hayvan zor bıçak zor işleyecek. Hayvan aziyet çekecek. Bunlar mekruhtüler. Evet. 58. mesele bazı hadisler kurban hakkında gelmiş aslı olmayan hadislerdir. Yen mevzudur yen şiddetli, zayıf hadislerdir. Bunlar da asılda çoktular. Ee, ben elimden geldikçe e, 6-7 tane toparladım. E, Arapçalarını okumayalım çünkü çok zaman alır. Diyor ki e, Ademoğlu e, Ademoğlunun en ameli Allah'a en sevimli ameli nehir günü yani kurban günüdür. Kim bir dem bir kanı dökse kıyamet gününde o hayvan gelir. Bütün e, o hayvanın e, yünüyle, e, tırnağıyla, e, boynuzuyla, kanıyla gelir kıyamet gününde. Kıyamat gününde gelir, onlar şefaatçi olur. Böyle bir hadis yoktur. Aslı yoktur alimler diyorlar. Bu hadisin aslı yoktur. Şimdi biz dersen kurban hakkında, kurban hakkında, fazileti hakkında hadis var birçoktur. Ama böyle hadisler yoktur. Yani şimdi bir hüküm, hükümü vermek bunu kim verir? allah Teala verir. Yine de Resulü allah Teala'dan haber alır bize verir. Onu kim bilir? Allah bilir. Çünkü o gayiptir. Yen mücafaat. Bu gayiptir bize göre. Bunları kim koyar? Şeriat koyar. Şeriat da nedir? Yen yani Allah-u Teala, yen yani Resulullah allah Teala'dan alıyor. İşte bu türlü hadisler olmaz. Bir rivayette Resulullah'a soruyorlar. Ya Resulullah bu kurbanlar nedir? Bu kurbanlar nedir? Diyor ki bu kurbanlar sizin babanız İbrahim'in sünnetidir. Eyidir ya Resulallah bu kurbanlarda bizim için hasene var mı? Evet diyor ki hasenesi var. Her yününün tüyünde koyunların yani hayvanın her tüyünde bir hasene var diyor. Şimdi burada hüçüm var değil mi? Bu nesler? Sahih bir delil ister. Ama bu hadis sahih değil. Onun için bu hadisten biz amel edemeyiz. Ama kurban ecri var. Bunu biliyoruz. Ama bu hadis aslı yoktur. Bir de bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatime'ye radıyallahu anh'a diyor ki kurbanını çestin çestin başında ol. Kurbanı gör. Çünkü onu görmek nedir? Çok ecri var. İnsanın günahı o kurbanla dökülür. Bunun da aslı yoktur. de 5. hadis, 4. E, hadis de diyor ki e, Kurbanı, kurbanınızı diyor ki iyi seçin, sağlam seçin, güçlü seçin. Çünkü bu sizin mineyiniz olur kıyamet gününde siratta. Yani siratta kurbanın üzerimize mineriz. İyi kurban çesmişsak iyi pahalı, sağlam sağlam geçirdi bizi siratta. Bunun da aslı yoktur. Kurban bizim mineyimiz değil. Ama kurban salih ise evet siratta lazım bize. Emeline göre insan hızlı gider. Ama onu biliyoruz. Salih emeller hepsi siratta lazım bize. Ama özellikle kurban mineyimiz olur, merkep olur kıyamet gününde. Bu öyle bir hadis aslı yoktur. Beşinci diyor ki kim gönül razılığıyla kurbanını kesti, o kıyamet gününde onunla bir kalkan olur. Anlamı güzeldir. Ama Resulullah söylemedikten sonra biz bunu Resulullah'a nispet edemeyiz. Evet kurban, salih amel kalkandır bizim için. Kurban da salih emeldir. Ama bunu Resulullah dememişse biz diyemeyiz. Evet. Ondan sonra altıncı hadis Dırçı Allahu Teala her kurbanın her organından kurban kesenin bir günahını azaltır, ataştan onu kurtarır. Böyle bir hadiste yoktur. Bir hadiste de Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki cezeler kurban kesmeyin. Bunun da aslı yoktur. Mavzu uyduruk hadistir. geceler kurban kesmeyin. Evet buna benzer hadisler çok var. Bunlar biraz meşhur olduğu için ben bunları burada zikrettim. E, alimlerimiz diyorlar ki Alimler diyorlar ki Hatta İbn-i Arabi'l Maliki Tuhfetil Ahvediyye İmam Tirmiz'in İmam Tirmizi'nin e, sünneni şerhinde diyor ki e, kurban hakkında fazileti hakkında hiçbir hadis sahih yoktur. Bu dediğimiz gibi fazileti. Yoksa kurban faziletidir. Onun için diyor ki e, raven nasu fiha acaibe acayip acayip diyor hadisler kurban hakkında zikretmiştir. Bulan hiçbirisini aslı yok. Evet demek ki hangisi sahihtir? Biz ona dan amel ederiz. Anlamı sahihtir. Ama Resulullah söylememişse nedir? Bunu Resulullah'a nispet etmemiz vabaldir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bir yalan benim dilimden söylese yerini ataşta ayırsın. Evet. 59. 59. Bir tane kurbanını kesti bayram gününde. Ama eti bayramdan sonra dağıttı. Olur mu? Yen de yemek yapıyor, dağıtıyor. Olur mu? Olur. Bir mahsuru yoktur. Önemli olan sen kurbanı bayramda keseceksin. Ama daha afzaldır kurbanı, kurban ibadeti zamanında âlimler diyorlar dağıtacaksın. Dağıtmak da dediği üçe bölünür. Yen birini kendine çevirirsin, birini konum konşuna, dostuna, ahbabına, birini de fakir fukaraya. O dostuna, ahbabına yen canlı olarak et verirsin, yen de o eti yemek yaparsın, konum konşun davet edersin. Alimler diyorlar bu daha afzaldır. Yemek yatıp davet edeceksin. Onun için Doğu'da var. Doğu'da et dağıtmazlar birçok şehirde. Ne yaparlar? Et kavururlar, Tamatis soğanla Beyram'da geldin ziyarete hemen sana bir kap et çıkartırlar. Soğanı samırsağı. Bilmiyorum Ahmet Hoca'nın orada var mı Van'da? En güzeli de budur. Ben bunu gördüm. Ardahanlıların. Bizim Darıca'da Ardahanlılar vardır. Bunların adetleri çok hoşuma gitti. Yani gidiyorsun. Her gittiğin yerde sana bir tabak et, eti kavurma yapmış soğanı şey, tamatisin yanında. Çok güzel bu sünneti ihya ediyorlar. Asıl sünnet budur. Evet. Bunu Allah e, hepimize nasip etsin. 60. Ee, şey Meseleyen soru dedik ki kurban kesen insan niyet etti kurban kesmeye birinci zulhicceden ne yapacaktır? Saçından, tüyünden, kılından hiçbir şey almayacak. Tırnağından. Ne zaman alacaktır? Kestikten sonra alacaktır. Eydir Bir tane kurban kesti. Bir de bir tane için vekillik yapıyor. Bir tane mene demiş benim yerime de bir kurban kes. Ben birinci günü kendi kurbanım kestim. Gücüm yetmedi. Ya yani zamanım yoktu. Çinci günü o, bana vekalet vereni keseceğim. E ben tırnağımı ne zaman keseyim? Kendimle mi beraber? Birinci gün ben koyunum kestim ben mükellef. O, vekile de haber vereceksin. Diyeceksin ben senin kurbanını üçüncü gün kestim hatta o da tırnağını alsın. Bilsin yani. Evet. Bu da böyledir. 61. Kim başka bir ülkede yaşıyorsa yani Yen Telebe dedik. Başka bir ülkede okuyor. Yen işçi Başka bir ülkede okuyor. Yen başka bir şehirde. Vanlısın İstanbul'da çalışıyorsun. Diyarbakırlısın İstanbul'da çalışıyorsun. Yen Anteplisin Erzurum'da çalışıyorsun. Yen de e, Almanya'dasın. Arap ülkelerinin bir yerde çalışıyorsun. Ne yapmam lazım? Burada çi seçenek var. Yen olduğun yerde, çalıştığın yerde kesersin. Orada fakir fukaraya dağıtırsın ya da kendi ülkene göndeririz vekaletle. Benim mesela ben Diyarbakırlıyım, Almanya'da çalışıyorum. Gönderirim Diyarbakır'a kardeşıma, amcama, dayıma kim var benim yerime kurbanı kes. Bu da parası. Herçisi de olur. Bir mahsuru yoktu. Alimler ama diyorlar ki sen madem seçim hakkı var sende Nerede fazla ihtiyaç var orada kesmen lazım. Daha afsaldır. Mesela ben bakıyorum Almanya'da kimsenin fakir fukara ihtiyacı yoktur. Yani Libya'da çalışıyorum. Fakir fukaraya fazla ihtiyacı yoktur. Ama benim Diyarbakır'da yani Van'da yani Muş'ta daha fazla fakirim var. O zaman oraya göndermek daha afsaldır. Evet. 60 ikinci Mesele. Diyor ki kurban zamanı geldi benim üzerime borç var. Biz dedik kurban borçla kesilebilinir. Ama nasıl kesilir? Şu anda benim param yoktur. Ama borç kurban beyramı gitmeden önce ben borç alıyorum kesiyorum ama kurbandan sonra ben borcumu ödemek imkanım var. Burada olabilir borç alarsın. Ama senin üzerine borç var ödeyemiyorsun. Kurban da geldi. Burada ne yapacaksın? Borç alıp kurban keseyim yoksa borcumu ödeyeyim. Eğer sen borcunu ödeyemiyorsan fakirsen kurban üzerine zaten mükellef değilsen. Ama borç alma şansın var ise para geldi eline. Para geldi eline. Bu kurbanımı keseyim? Zamanı geçmesin yoksa borcu ödeyeyim. Alimler diyorlar borcu ödemen daha öyledir. Sonuçta kurban sünnettir. Borcu ödemen fers. Çünkü adamdan borc almışsın. Hakkı reddetmek ehline daha öyledir. Ya öldün ödemedin? Senden sonraçılar da inkar ettiler ödemediler. Sen o değinden gideceksin. Çünkü borcu öyle şeydir. Resulullah namaza durmadan önce cenaze namazına diğerdir. Sizin arkadaşınızın, kardeşinizin borcu var mı? Deseydiler borcu var ödeyin. Deseydiler ödeyemiyoruz de çekilirdi Resulullah gelsin bir tane kıldırsın bu namazı. Resulullah bir tane namazını kılmasa ne demektir bu? Rahmetin en büyüğünden mahrum olmuştur. Onun için borç şiddetlidir. Kıyamet gününde Allah haklarını her şeyin affeder ama borculudur. Hakkını diyelim ben karışmam Rabbil Alem. Git borcunu bul kıyamet gününde. Ha? Halallık alanı. Nereden bulacaksın sen Mahmud'u kıyamet gününde? Trilyonlarca insanlar var orada. Allah-u Alem. Ha? Nereden bulacaksın halallık isteyeceksin? Millet cennetin kapısında bekliyorsa kafirlerin içinde, zındıkların içinde Asad'ta, arıyorsun Ahmet Mahmud ben halallık dinleyeyim. Belki tarafa geçmiş Mahmut. Orada gidemezsin. İşimiz riske bırakmamız, Borcu ödemen lazım. 63. mesele e, Artık bunu soracaktım ben dersten önce de ama unuttum. Bazı koyunlar, hayvanlar yani eşcinsel desek tabiri olur mu? Hı? Olur mu? He, olur değil mi? Olur. Ha, yani koyunda ne erkektir ne dişidir. Yani her çeşit şey organı da var. Var mı Ahmet oğlu? Hayvancılık yapmadın mı? He. E bu da alimler bunda zikretmişler. Bayağı ihtilaf etmişler bu konuda fıkıh kitabında. İhtilaf etmişler. Bir kısmı demiş olmaz, ay karahate girer. Bir kısmı demiş olmaz. Ama bu dört tane de olmadığı için onun kavli zayıf kalmış. Kerahate giren kavuller de zayıftır çünkü alimler diyorlar ki bunun bir mahsuru yoktur. Hayvan sağlıklıysa, eti de var bu bir engellemez bunu. Çünkü hayvan insan gibi değil. Sonuçta bu olmuş bir sene yaşansın ondan sonra insan sin et olsun. Bir mahsuru yoktur. Onun için cayiz görmüşler. Yani gitsen sen kurban pazarına bir tane böyle geldi... Bir mahsuru yoktur. Al. Yeter ki sen o dört ayıp olmasın. Bir de sağlıklı olsun. Evet. Bu da bunun da bir mahsuru yoktur. 64. mesele kurbanın kesme sünneti nedir? Yani sıfatı nedir? Kurbanı nasıl keseceğiz biz? Kurbanı nasıl keseceğiz? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kestiği gibi. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinle kesti. Biz de elimizle keseceğiz. Bu sünnettir. Sonra eğer büyük başıysa, yen pardon, ineği ise, koyun ise bunu sol tarafına yatırırız. Yüzünü kibleye çeviririz hayvanın. Ondan sonra ayağını çesen insan ayağını boynun üzerine bırakır böyle yavaşça tevit. Onu sağlama almak için. Ondan sonra bıçağını, kıtlağını vurar keser. Bir de bunların hepsi acele olması lazım. Eğer hayvan çok şey ise tabi onu sağlama alırlar, tutarlar. Hayvan aziyet yemesin diye. Yani tutmak sünnet değil, şert değil. Ama niye tutulur? Hayvan el ayak çalsıp kesen şaşırır. Hayvanı biraz bıçağı vurar, acıtır. Onu yaşamasın diye sağlama alıp keseceğiz. Ondan sonra ne deriz? Resulullah'ın dediğini deriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyormuş? Bismillah vallahu akbar. Bismillah vallahu akbar. Allahümme hâzâ minkâ ve ileyk. Allah'ım, Rabbim, bu senden gelmiş sene yönlendiriliyor. Sene dönüyor. Allahümme hâzâ anni. Bu, Kurban benim, benim yerime yani. benim Ben bunu kesiyorum. Allah'ım ve bu benim ehli beytim yerine. Eğer senin ehlinsin kesiyorsun. Benim bu ehli beytim yerine bu kurbanı fide ediyorum. Allah'ım bunu bizden kabul et. Allah'ım tegabbel ha au tegabbel minni au minne. Tamam. Yanda kurbanı filan yerine veçil kesiyorsun. Allah'ım an, anha filan. Bu filanın yerine ben bu kurbanı çeseyorum. Bu sünnetidir. Başka sünneti yoktur. Dedikçe ebdes almak, bir sürü meseleler, bunlar yoktur. İslam dini çok kolaydır. Zorlaştırmamak lazım. Evet. Hatta burada bilmiyorum e, mesela kadın da çesebilir mi? Erçeç kadın eşittir. Bir mahsuru yoktur. İslamiyette yoktur kadın cesmiz erkek, erkek kadın eşittir, her şeyde eşittir. ki Allah'ın yarattığı fiziki olarak kadının Allah özel bir görev var, erkeğin de özel bir görev var. Bunun haricinde ibadatta, cezada, da, ha bunda nedir? Kadın erkek eşittir. Hayvan cesmihte de kadın erkek eşittir bir mahsuru yoktur. Ee, 55. Ee, 65. mesele diyor ki bazı koyunlar var kuyruksuzdur. Bu genelde Avustralya kıta onu Avustralya. Avustralya koyun Avustralya'da bu koyunlar meşhurdur. Şimdi ithal oluyor. Çok ülkelere, Müslüman ülkelerine Avustralya'dan geliyor. Yani Avrupa'da olabilir var. Biz bilmiyoruz. Bir koyun baktın kuyruksuzdur. Hiç kuyruğu yoktur. Keçi gibi. Bu caiz mi? Caizdir alimlerle. Bir mahsuru yoktur. Koyundur sonrası. Adı koyundur. Yani bunları hepsi alimlerimiz bizim fıkıh kitaplarımız ne kadar zengindir ortaya çıkartıyor. Yani bize ne kalmış? Hemen. Yeniden Amerika'yı keşfetmek değil yeniden mezhep yazmak değil. Ama nedir? Hepsi yazılmış, çizilmiş. Yeterçisen amel yap. Evet. 66. eee mesela bayram gecesi kurbanı kestin. Dediler yarın bayramdır. Camide tekbirler verildi. Sen kalktın kurbanını kestin. Var mı böyle bir şey? Var. Çok var. Çok cahil insan var bunu yapar. Ben görmüşüm. Özellikle bir, bir kısım böyle İslamiyeti Beyram'dan Beyram'a yaşayanlar da var. Bu caiz değil. Yani ne olur? O kurban ne oldu? O sadaka yerine geçer alimler diyorlar. Kurban yerine geçmez. Kurban yerine geçmek ne demektir? Yani kurbanın ecirini sen o sene alamadın. Ama ne aldın? O sadakaya dönüştü. Evet caiz değil. Yani sadakaya dönülür kurban geçersizdir. Onun eti senin için sadaka sayılır. Çünkü kurbanın zamanı ne zamandır dedik? Beyram namazından sonra. Beyram namazından önce olmaz. Beyram namazından on dakikada önce olmaz. Beş dakika önce olmaz. Namazı kılacaksın, kurbanı keseceksin. Evet. Altmış yedinci mesele. Hangisi daha faziletlidir? Kurbanı keseyim yoksa parasını sadaka vereyim. Burada alimler bir kısmı, alimler ihlif etmişler. Ama icma etmişler, en afzal diyorlar. Yani ihlif etmişler olur mu olmaz mı? Olur. Kurbanı parayı, paraya çevirebilirsin, olur. Ama en faziletlisi nedir? Çevirilmemesi lazım, kesmesi lazım. Neden? O şaireyi yaşamak lazım. Her şey paraya çevirse ne olur? Şaire yaşanılmaz. Biz yaşamamız lazım. O zaten kurbanın bir tadı var. Kesmesinden bir değişikliktir senede bir sefer. Etinden yiyorsun, pişiriyorsun, çocuklar seviniyorlar, görüyorlar. İslam nedir bu baba soruyorlar. İşte bu bizim dinimizde var. Allah rızası hiç kesiyoruz. Bunlar hepsi nedir? Şairedir. Ondan dolayı alimler demişler. Kurban nedir ee, şey olur tasadduk o e, olmasından daha azal e, nedir e, şey kesilmesidir bu bunu da bile ince detayı bile alimlerimiz zikretmişler Ben babam için bir kurban kesiyorum olur mu olur burada hangisi faziletlidir burada tersini diyorlar alimler. Madem baban için kesiyorsun, parasını vermen daha afzaldır. Çünkü baban ölmüş. O şaire üzerinden kalkmış. Sen ediyorsan o kurbanın parasını tasadduk edersin baban niyetini. Daha faziletlidir. Evet. Ne güzel değil mi? Hatta e, bazı selef alimler diyorlar ki ben bir kurban keseyim bin dirhem sadakadan benim yanımda iyidir. O zaman kurban belki üç dirheme imiş. Diyor, bin dirhem sadaka vermekten üç dirhem kurbanı alırım, keserim daha faziletlidir benim için. Daha iyidir. Neden? O şeireyi yaşamak o baş, bambaşka bir meseledir yani. Evet. 68. mesele. Seferi olanın üzerine kurban var mı? Yani kurban bayramı geldi ben gurbetteyim. Üzerime kurban var mı? Evet. Burada da alimler ihtilaf ettiler. Ama racih olan, cumhurun kavli seferi olanın üzerine kurban düşür. Neden? Çünkü bir mani yoktur ki kurbanın üzerinden kalksın. Seferi oldun, yen olduğun yerde keseceksin dedik. Yen imkanın yok ise memleketinde keseceksin. Ben seferiyim diye kurban üzerinden düşmez. Evet. Neden? Çünkü umum deliller, genel deliller bunu şümle diyor. Evet. Ee, 69. mesele. Şimdi bazı hayvanlar Etlidir. Cinsi öyledir. Özellikle ineklerde bu Hollanda inekleri var. Ne oluyor? Yani koyun. Zamanından önce biz dedi koyun ne 6 ay. Değil mi? İnek 2 yaşında olacak. Deve 5 yaşında olacak. Zamanından önce Mesela inek çi yaşından önce bir buçuk yaşındayken bir, bir ay sekiz bir ama üç, he, bir ay e, bir yıl e, sekiz ay ama bu bu inek bakıyorsun çi yaşından üç yaşından inekten daha iri yapılıdır daha etlidir butlu koyunu da aynen neden öyle yemek veriyorlar buna hayvan çabuk irileşiyor aynen tavuklara yapıyorlar. Tavukları ne yapıyorlar? Tavuk Allah Subhana teala öyle yaratmış ki Işık oldu yemek yer, ışık kapandı durar. Zanneder gecedir. Bunlar da tavuğu aldatıyorlar. 20 dakikada bir ışık kapatıyorlar. 20 dakika sonra yakıyorlar. Tavuk zannediyor sabah oldu. Kalkıyor dık dık dık yemek yiyor. Hayvan ne oluyor? Bir haftada tavuk oluyor. Öylesini yapsan hayvana alimler diyorlar caiz değil. Şart sınır koymuş şeriat. O sınır haddinde duracağız. Evet, caiz değil. Ne kadar irri olsa, ne kadar etli putlu olsa olmaz. Evet, yetmişinci mesele iyidir. Ne kadar ince alimlerimiz araştırmış. Kurbanda en güzel renk hangisidir? En faziletli. Dedik hangi renkte Resulullah'ın çestiği renktir. Resulullah hangi rengi çesti? Yok, boz, boz mu? Hı. Emleh. Ee, ben sizden destek istiyorum Türkçede siz de ne bakıyorsunuz? E, boz, boz. E, kahverenginin kahve rengi. kahve koyusu. koyusu. He, böyle koyu renk. O, çünkü Resulullah ondan çisti. Bu da nedir? Bu sünnettir. Yani ararsın. Mesela senin önüne bir sürede. İki tane boz kahverenginin koyusu var. Sen git hemen onu al. Sünnet üzerine sünnet yakalı. Faziletlidir ama bende ne abi o olsun bozsun fark etmez değil mi? O için der onu ilmi az olan. Senin madem ilmin var, ecrim de var değil Yani her şeyde limiti dedik yakalayacağız ya. Sünnette de öyledir. Her sünneti işleyeceğiz. Bu da 70. mesele. Ne kadar alimlerimiz maşallah güzel işlemişler. 71. mesele Beyram bitti. Dördüncü gün gün battı. Ben kurban kesmek istiyorum. O zaman imkanım oldu. Yani gaflattaydım o zaman uyandım. Ne yapacağım? Telef edebilir miyim? Hayır. İş bitti. Yahu ben kesmek istiyorum. Kes. Ama kurban yerine geçmez. Ne yerine geçer? Sadaka. Nasıl Beyram gecesi yiyen yani namazdan önce kestin sadaka yerine geçer? O da sadaka yerine geçer. Yetmiş, ikinci mesele hayvanı aldım kurban keseceğim. Hayvanın balası da var dedik. Yani sütü var. O süt nedir? O da kurbandır. Alabilir miyiz? Alimler diyorlar ki o sütü alabilirsin. Ne, ne şartla alırsın? Eğer balası var ise yavrusu he? yavrusu ihtiyacını aldıktan sonra fazla hava olmasın sütü alıp içebilirsin. Bir mahsuru yoktur. Çünkü İslamiyet nedir? İsrafı önlemiş. Yani o tamam kurbandır ama israf olur. Ama diğer şeyde yasaklamıştır. Bak karnında balası olsa yasaklamıştır. Çünkü sen o vakf etmişsin. E zaten sen o kurbanı yarın keseceksin. Yetini de yiyeceksin. E sütünü de içebilirsin. Bir mahsul yoktur. Ama bir şartla o çocuğu, şeyinin, yavrusunun balasının şeyini almayacaksın. Evet. İyidir. 73. mesele kurbanın Yününü kesebilir miyiz? Yününü kesebilir miyiz? Alimler diyorlar, asıl olan yünü kesilmez. Eğer yünü kesmeyi ben kurbanı ayarladım, bu kurbanlıktır. Bir ay önce, yani on gün önce kurbanlıktır. Ama o yünü kesmek yazı ise özellikle, bunu hayvancılar bilirler. O yünü kesmek koyunu, hayvanı daha ne yapar? Şişmanlandırır. O babdan ise evet. Yani çok sıcaktır. Hayvan bir zerel gelir, hastalık gelir. O babdan ise evet. Yoksa kesilmemek daha evledir. Evet. 74. Kurbanın etini e, depolayabilir miyiz? Evet. Dedik ki biliriz bir mahsuru yoktu. Yani ben kurbanı kestim Dağıttıktan sonra kendi kurban etini ben şey yaparım, toplayabilirim. Bir sene Resulullah toplamanı yasaklamış. Neden? Çünkü açlık olmuş demiş dağıtın. Yoksa asıl olarak nedir? Ee, bunu toplayabilirsin. Bugün de topluyorlar. Her insanın derin dondurucusu var. Koyur derin dondurucusu kurban hayvan etini yiyor. Bunun bir mahsuru yoktur. Ey dur, kurbanın 75. derisinden kurbanın derisinden e, faydalanabilir misin? Eskiden derisini biliyorsun. Şey yapardılar. Tuluk. Tulum. E, i̇çinde su içerdiler. İçine su doldururlar. Yen e, kere, e, tere yapardılar. Yen süt koyardılar. Şey olarak kullanırdılar. Bunu yapabilirsin. Evet yapabilirsin. Yani ben kurbanımı içerisinin derisini kendime çevirebilirim. Çünkü 3'e bölürsün. deri de o 3'ün içindedir. Satılamaz. O deri satılamaz. Kurbanın hiçbir şeyi satılamaz dedik. Ama nedir? Onu sen 3'e bölerken onu kendine çevirip kullanabilirsin. Bir sene ya yasaklamıştır. Onu yine bir sorun vardır. Ondan sonra asıl olan bu da intifa edebilirsin, faydalanabilirsin. bunu yetmiş altıncısı kurbanı aldın bitti getirdin neva sonra baktın bir tane gelmiş kurban satıyor daha güzel biraz pahalı ama daha şişman değiştirebilir misin? Evet değiştirirsin Eye doğru değiştirebilirsin aşağıya doğru olmaz bir mahsuru yoktur değiştir daha güzelini almalısın çünkü vakfettin tamam da Vakfı daha afzada değiştirebilirsin. Ben niyet ettim sadaka vereyim 10 lira. Sonra dedim 10 olmasın al 15. Ama 10 dedim sonra 8 düşsem olmaz çünkü ben ne yapmışım? ahdetmişim etmişim. Ahdimden geri kalmak olmaz. Evet. İlle ki geri kalırsın. Yani bir senin haricinden bir olay oldu. O engelledi seni. Evet 77. Bu da güncel bir meseledir. Kurbanı başka yere gönderebilir miyiz? Başka yerde kesebilir miyiz? Biz geçen derste galiba bir soru dersten sonra bunu cevapladık da ama burada bir maddedir, bir sorudur, bir meseledir. Asıl olan alimler diyorlar her şey kendi ülkesinde kendi yaşadığı yerde. Benim, ben Kerçüklüyüm. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da kesmem lazım. Asıl olan budur. Her şey kendi ülkesinde yaşadığı yerde kesmesidir. Neden dedik alimler demişler, o şaireyi, o ibadeti yaşamak lazım. <gülüyor> Ama bir mahsuru yoktur dedik, burada biz bulamıyorsak kendi memleketimize gönderebiliriz. E iyidir ülkemizden dışarı gönderebilir miyiz? Aslında ülkemizden dışarı fıkıh kitabımızda biz bulamadık araçtır. Ülçe diye bir şey yoktur. Bu Osmanlı Devleti'nden sonra olmuş. Ne olmuş? Sınırlar koyulmuş. Yoksa nerede Allahu Ekber var ise bizim ülkemizdir. Ama memleket dememiz doğrudur. Ben Çerçüklüyüm, sen Azerisin, o Rızalıdır, o kardeş Erzurumlu'dur, o Vanlı'dır. Bıçık kardeş de Sirklidiler. E bu oldu? Ne oldu? Onların memleketi Sirt'tir, benim Kerçük'tür, onun Azerbaycan'dır, onun Rıza'dır. Ama o ise, o başka bir ülke bizden değil diyemeyiz. Fıkıh kitabında bunu bulamadım ben. Onun için bu kaide üzerine olur. Adam gelir bir Somali'ye çıkartabilir miyiz? Azan veriliyor orada, evet çıkartabiliriz. O da bizim ülkemiz ama benim memleketim değil. Memleketim benim doğumluğum yerdir. Resulullah'ın nasıl me memleketi Mekke'dir? Anlatabildim mi? Bu öyledir. Onun için Somalya evet çıkartabiliriz. Eğer ne zaman çıkartabiliriz? Buradaki fakirlerin hakkını yemeden. Yen de buradaki idare edebiliyor. Oradaki biz vermesek ölürler o zaman çıkartmamız daha öyledir. Bunun fıkhını zaten alimler yani bunu insan e, dengeleyebilir. Evet. 78 e, Bir tane e, e, kurban kesecek dedik tüyünden bir şey almıyor. Ama bilmedi sakali kırıldı. Saçından bir tüy düştü. Yan tırnağı kırıldı. Bir mahsur var mı? Yok. Bu iradasının haricidir. Hatta bu hacde de öyledir. İhram asnasında olsan da ee, bilmeyerek senin şimdi ihram asrasında bir tüyün düşse bile çeksen bunu böyle çeksen sen günah alırsın. Haramdır. A, e, dırnağını çetsen yani böyle dırnağını tuttun böyle temizledin elinle yani dişinle olmasın bir sınırı açtın. Çünkü yasaktır. Ama bilmeyerek oldu. kalın kapıya vurdu. Yan sakalın yan saçın bir şeye ilişti. Yan e, onun için taramak da mekruhtür. Çünkü tararken Saçını sakalını ne yapıyor? Tarak çekiyor. Onun için da çok dikkatle, kupartmadan taramak. İhramda hatta taramak mekruhtür alimler demişler. Evet. Ee, 79 Bu da bir mesele yanında bir soru. Kurban hakkında, fazileti hakkında hadis var mı? Biz hadisleri zikrederken dedik hiçbir sahih hadis yoktur. Yani özellikle kurbanın fazileti. Yoksa kurban kendisi faziletli bir ibadettir. Biliyor. Ama böyle hadis işte bu kadar kurban sen olur, sıratta senin merkebin olur, tüyünü kadarı senin e, şeyi var, e, ecri var. Bu hadisler hiçbir hadis sahih yoktur bu konuda. Evet en sonuncu, seksenci mesele. Diyor ki e, bir ev sahibi, evin büyüğü, çok yaşlıysa, aklı dengesini kaybetmişse. Ne diyorlar? He, aklı dengeni ne dediğini bilmiyor. Aklı dengesi bozulmuş. Ama evin velisidir o. He, şuuru yerinde değil. Bunun üzerinden kurban kalkar mı? Bunun üzerinden kurban kalkmaz. Onun yerine valisi kesmesi lazım. Oğlu, kardeşleri. Onun yerine kurbanı keserler. Yani biz babam, baba evletler var. Babaları bu duruma düştü. Ne yaparlar? Evletler baba yerine keserler. Bir kurban keserler o aileye ama babanın adıyla keserler. Evet. Bu kurban meselesi de bu kadar ama sonda da e, bir şey dikkat etmek istiyorum. Geçen derste bizim dilimizden bir şey yanlış çıktı. Sonradan arkadaşlar tembih Eee Ortaklık meselesinde dedik devde yedi, inekte beş. aslında hepsi yedi olurmuş. Bir mahsuru yoktur ama bizim dilimizden ne çıktı? Beş. beş demiştim inekte ama yedidir. İnek de yedidir. Yani yanlış çıktı. Onu da dikkat etmenizi isteriz. Allah hepimize bu ibadeti canlı olarak hakkıyla yaşatmasını nasip etsin. Bir de bu ibadeti yaşarken bunun da biraz tarihini bilsek, fıkhını bildik, tarihini bilsek. Tarihi nedir? İşte Hazreti İbrahim'den gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kesmiş, keserken ne yapmış, bunları hepsini öğrensek ne olur? O kurbanın tadını alırız. Bir de fıkhını da ne kadar biz uygulasak o kadar o kurbandan tad alırız. Onun için e, şimdi büyük şehirlerde ne yapıyorlar kurbanı? Mezbahalara gönderiyorlar. Eskiden sokaklarda kesiliyor. Aslında bu doğrudur. Çirkin bir şeydir. Sokakta kesiliyor. Her yer kan oluyor. Çoluk çocuk bazı görüyor. Koku oluyor. Atıyorlar dışarı. Bu güzel bir şey değil. Ha bu çöylerde evet sünnettir. Asıl olan budur İslam ülkesinde. Herkes kapısının önünde keser ama şehirde kapı önünde toprak yoktur. Aslında toprakta keseceksin kan. Toprak yoktur. Uygun değil. Şehir hayatı uygun değil. Onun için alimlerin fıkı doğrudur. Şehirlerde Mezzere'de e kesmesi, mezbahada kesmesi nedir? Daha evledir. Ama mezbahada kesilirken sen anında da çoluk çocuğunu gösterir, gideceksin. Yok verirsin vakalet, bana eti gelsin kapıya. Ne yapacağız? Mezbahada kendimiz çoluk çocuğumuzdan gideceğiz, bu şaireyi görüp canlandıracağız. Görüştüler bu şaire ölmesin ki. Ve ben buradan da müjde veriyorum elhamdülillah. Türkiye ben çok ülke gördüm. En çok kurban kesilen, şaire yaşanan Türkçedir. İstisnasız diyorum ben. Ben Arabistan'da da yaşadım, başka yerde de yaşadım. Çok ülke gördüm. Ama en çok şaire yaşanan Türkçedir. Herkes kesiyor. Fakir böyle borç keser. Bazı insan namaz kılmıyor ama kurban kesiyor. Yani hakikaten burada bu konu güzeldir. Bu konu da neden olmuş? Belki e, hem bu ülkenin samimiyetinden insanların bu delalettir imana bir de Hanefi mezhebi vacip demiş ki elhamdülillah o da bir nimet olmuştur yani. Bu sünnet ihya olmuştur. Evet. Allah hepimizi bu sünneti hakkıyla yaşamayı nesip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.